Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillaziyyadana lihaza vema kunnan nehtediyel evlan hadanallah. Vema tevfiki ve atisami illa billah. Fasubhanellezi qala fi kitabihil kerim. Vema teşavuna illa en yeşaa Allah. El-evelu Allah'a zahiru Allah'a el-bâtinu Allah. Femen kâne fî kalbihi Allah. Femuinuhu fiddâreyni Allah. Allah'a zâhiru Allah'a zâhiru Allah'a Rabbi اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَذَاتِ الشَّيَاطِينَ وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 215. sayfa Yunus Suresi 62. ayeti kerimeden devam ediyoruz. Kaldığımız ayet Rabbimiz Celle Celaluhu'nu Dost edinenler Allah'ın yapın dediğini yapıp yapmayın yasaklarından kaçan Allah'ı samimi bir şekilde el-hubbu fillah Allah için seven Allah için kızan kalbindeki imanı halis bir iman sevgisine nail olan Allah'ın veli kulları. Ela agah olun. İnne evliya Allah Allah'ın velileri. La خَوْفٌ alehim, <عَلَيْهِم> Onlara korku yoktur. Yani hiçbir korku yoktur. Ne ölürken, ne kabirde, ne mahşerde, ne sıratta, ne mizanda. وَلَا yahzenun <يحزنون> mahsun olmayacaklar. Üzülmeyecekler. Allah Celle Celaluhu memnun olursa, dünyanın da ahiretinde mağmur olur. Allah Celle Celaluhu'nu darıltırsan, dünyada ahirette harap olur. Mülkün sahibiyle iyi geçinmek lazım. O da Allah'tır. Hazreti Abbas Radıyane Efendimizden, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ela la ve la Allah'ın veli kulları kimlerdir? Yüzkerullah Allah onlar görüldüğünde hatırlanan kişidir. Gördüğün zaman Allah'ı hatırlıyorsunuz. Yani bir Allah dostu, bir veli, bir mübarek birisini gördüğün zaman bakıyorsunuz pirifani bir insan. Görünce insan gayret Allah diyor. Yani onu görünce Allah'ı hatırlayabiliyorsan o kişi Allah'ın veli kuludur. Rabbim bizi dostlarından ayırmasın inşallah. Hz. Abdullah bin i Mesud radıyallahu teala an, قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِحَ لِذِكْرِ اللّٰهِ اِذَا Zükir Allah İnsanlardan Allah'ın zikri için anahtar olanlar vardır Yani Allah'ı zikretmek için o kişi bir vesile oluyor i̇zâr U görüldükleri zaman zükir Allah Allah hatırlanır Yani Allah'ı hatırlatıyor O kişiyi görmen Allah'ı hatırlatıyor Böyle Allah dostları yeryüzünde az da olsa var Ancak sayıları çok çok azaldı o, hani Osmanlı döneminin sonlarında 30 bin veliden bahsediliyor şimdi 30 tane veli yani gerçek manada Allah dostları azaldı ha, Yani iman ehli kalbi iman dolu samimi çok insan vardır Yani e, sayısını Allah bilir ona sınır koymak yerinde olmaz Maruf olanlardan bahsediyoruz yani bilinmiş tanınmış Hz. Ali radıyallahu anh efendimiz şöyle buyuruyor. Evliyaullah kavmun, Allah dostları, özellikleri sufrul vücuh, yüzleri sararmış yorgunluktan. Umşul uyyun minel iber, gözleri ibretten kısılmış. Humsul butun minel cu'i, yani açlıktan e, zayıflamış. E, Yübsü şifah minel zevî. Dudakları kurumuş, erimiş, yani e, Allah'ı zikrinden e, böyle bir özellikte tarif ediyor. Yine burada Hatib Bağdadi İmam Nevevi, rahmetullahi Aleyh al İmam Ebu Hanife ve Şafii, İmam, İmam, yani İmam Azam Efendimiz, İmam Şafii, rahmetullahi, in lam tekunul ulama evliya Allah faleysenillahi veliyyun bu iki büyük alim İmam-ı Azam Efendimiz İmam Şafir rahmetullahi aleyh bunlar eğer ilmiyle amil Allah'ın dinini asli haliyle anlayıp asli haliyle yaşayıp insanlara aktarmaya çalışan ulema Allah dostları değilse o zaman Allah'ın veli kulları olmaz. Yani liste başı Allah dostu dediğimiz bunlardır. Afdalul a'mali'l hubbu fillah vel Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek. Allah için kızmak. İmam Rabbani Hazretleri, Rabbim beni hesaba çekerken namazın, orucun, ibadetin nerede diye, bu hususlarda boynumu asarım, acaba yaptıklarım kabul oldu mu diye tereddüt yaşarım. Ancak, Rabbime ya Rabbim seni Zatip Akisübhani'yi seviyor, Habibini seviyorum, dinimi seviyorum, din kardeşlerimi kitabını seviyorum ya Rabbim, bu sevgim ve ikrarım beni kurtaracak diye umut ederim diyor. Aftalül <gülüyor> Amal, amellerin en üstünü Allah için seveceksin. Yani Allah ve Peygamber sevginde samim misin? Evet. O zaman din kardeşini seveceksin. Din kardeşine ki nefret, ihanet, kötülük, haset edemezsin. Ediyorsa o zaman orada elhubu filla olmadı. Velbu dufil Allah için de kızıcı kızacaksın? Kötüye, zalime, haine facire münafqa, ihanet edene kızmak o da Allah içindir. Burada güzel bir hadisi şerif var, Sahih Müslim'de. Bir insan din kardeşini Allah için ziyaret ederse mükafat bu. İnne raculan zare aha lehu fi qaryatin Bir başka yerde Allah için sevdiği bir arkadaşı vardı. Dini, ibadeti, taati yani onunla hemhal olduğu zaman Allah'a, peygambere, dinine böyle daha iyi sarılabiliyor. Allah için edindiği bir arkadaşı var. Fersadullahü alame medeceti meleken. O da arkadaşının yanına giderken Allah bir melek gönderir. Bazıları gözüyle görür, bazıları göremez. Felematu aleyhi. Eyne turid? Nereye gidiyorsun? O da der ki orayıdır. Ekhalif fi hazel qarya. Buradaki din kardeşim Allah için ziyarete gidiyorum. Helleke aleyhim min niamette tarbuha. Yani bir alışveriş, bir para, böyle bir şey mi? Mesela ilim meclisleri kuruluyor, sohbetler kuruluyor. Millet gidiyor oraya. Mesela bizi çağırıyorlar uzak bir yere. Gidiyoruz. Oradakiler geliyor Allah için bir araya geliyorsun. Geliş gayesi o başka bir şey yok. Gidiyorsun orda Allah için bir araya geliniyor. Yani Allah için bir araya gelmek Oturmak hemhal olmak Allah'a peygambere güzel bir Efendim dinde samimi olalım Gayre enni Ehvebtuhu fillahi azze ve <celle> Allah ta yani Allah rızasının dışında Başka bir gayemiz yoktu bir para vesaire Ticaret maksadı yoktu Melek de der ki Fe inni rasulullah ileyk Allah beni sana melek olarak gönderdi Ben elçiyim Bunu mana aleminde Kulağında duyabilirsin Duymasan da hakikati bu. Onu sevdiğin gibi Allah da seni seviyor, müjdeler olsun. sahih Müslim'dedir bu hadis-i şerif, 2567. hadis-i şeriftir. Allah için sevmek, Allah için birlik, işte İslam ümmetleri bu Allah için birliği, sevgiyi tesis etse, din adına iş yapanlar özellikle, çünkü Allah için sevgiden bahsediyoruz burada, Başka bir maksat olmayacak Yani din adına mesela Allah için sevgiyi Mesela Türkiye'deki Müslümanlar Afrika'daki Balkanlar'daki Kafkaslar'daki bütün dünya Müslümanları Allah için birbirini sevse Bunun içerisinde iman bizi bir araya getirecek İman dairesinde imanında ehl-i sünnet çizgisi dediğimiz nedir? Güzel dinimizin aslı sahabe sonra müştehit ulema sonra asli haliyle anlaşılmış şekliyle dönemden döneme Osmanlı ve günümüze kadar gelen asli haliyle olan buna ehli sünnet deniyor. Yani bir hastalık teşhisi yapılmış. Bütün doktorlar evet bu hastalık bu ilacı bu doğru doğru doğru günümüze kadar gelmiyor. Ehli sünnet buna deniyor. Bunun dışındakiler anlaşılsın diye evet din bir tanedir ama anlaşılsın diye doğrusu bu bunun dışındakilere bakıyorsunuz bu buna uymuyor. Yani din adına bahsediyor Müslümanlara kin ve nefreti aşılamaya çalışıyor. O zaman ehli sünnet değil o ehli dalalettir batıla götürüyor tefrika çıkartıyor. Birliği tesis ediyorsa Allah için bir olalım peygamber de bir olalım dinde bir olalım birbirimizi sevelim. İşte meleklerde Allah da sizi seviyor. Müjdeler olsun. Burada bütün din adına müesseseler, diyanet teşkilatı, ilahiyat teşkilatı, i̇lahiyat imam Hatip cemaatler, tarikatler hepsi Allah için sevse bireye gelir. Ve birbirlerine nasıl efendim daha güçlü işler yapabiliriz? Eleştirici değil. Birleştirici. Sende şunlar yanlış var. Bende de bu yanlış var. Şurada da şu noksanlık var. Birbirimizi tamamlayıcı. El-Hubbu fil Hazreti Ömer ne diyor? Bende bir hata olup, o ki olabilir peygamber hata yapmaz onu bana söyleyen gerçek dostumdur biz birbirimizi düzelteceğiz birbirimizin eleştirmeni olmayacağız yani dört dörtlük olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır hep beraber ona benzeyeceğiz birbirimizi Allah için seveceğiz noksanlarımızı görüp birbirimize gösterip kemalata doğru gideceğiz. E inna la tura fil kel Hani güneş batınca parlayan bir yıldız olur ya Allah için birbirini sevenler de diyor. Bu şekilde onların köşkleri cennette olacak diyor. Fe yuqal men bunlar kim? Kim bunlar? Cennetlikler diyor bunu. Fe yuqal ha'ulayi mutahabbuna Allah için birbirini sevenler. Allah için sevmek bu kadar büyük bir şey işte Osmanlı Allah için sevdiği için Afrika'ya kardeşim dedi yani burada mezhep taasubu bilmem efendim şu cemaat bu bilmem ne bunları bırakmak lazım yani din adına kim hizmet yapıyor az önce saydığımız gibi e, diyanet teşkilatı ilahiyatlar imam hatipler tarikatlar cemaatler din adına kim koşturuyorsa bir araya gelmek yani birbirimize daha iyi destek olup birbirimizi ziyaret edip daha büyük işleri nasıl yapabiliriz? Eğer bu fikriyatı yoksa ben doğruyum o yanlış o, o efendim şöyle o böyle o zaman sen enerjini din kardeşine tüketiyorsun. Sen başka bir gaye içerisindesin. Biz birbirimizi tamamlayıcı olmamız lazım. Noksanlarımızı giderici tamamlayıcı. Ha din adına yanlış yapıyorsa maç oynarken bile kırmızı kartı gösterip attıkları gibi din adına da yanlış yapana müsaade etmemek gerekir. Din bu. Ömer bin Hattab radıyallahu efendimizden müthiş bir hadis-i şerif. Kadir, sallallahu aleyhi ve sellem. İnne min ibadillahi le unas ma hum bi enbiya ve le Allah'ın öyle kulları vardır ki onlar peygamber, nebi değiller, şehit değiller. Fakat peygamberler, şehitler hayran olurlar. Hani bir baba evlat yetiştirir, bir komutan, paşa mesela bir asker yetiştirir, özel komando Efendim ona hayran ne kadar güzel eğitiminde çok başarılı. Yani peygamberler de ne yapar ne güzel ümmetler varmış vesaire. Yani e, kim bunlar? Hum kavmunu ne bir Allah için birbirini sevenler. Ala gayri erham. Aralarında bir akrabalık yok. Yani cemaatler birbirlerine kaynaşmalı. Din adına iş yapanlar kaynaşmıyorsa orada başka bir sıkıntı var. Allah için yapılmıyor. Bir Allah için uğraşan var bir de Allah'tan gayrı başka gaye için uğraşan var. O zaman Allah için sevgi orada tesis edilemiyorsa birisi Allah için uğraşmıyor demektir. Allah için gayret edenler bir araya gelmeyi bilirler. Burada niyette çünkü en başta ne dedi? Dünyalık bir maksat var mıydı o işin içerisinde? Bir araya gelirken yoktu. Ha işte onlar Allah için sevenlerdir. Dünyalık bir maksat ve gaye için bir araya geliniyorsa orada Allah için olmuyor. Vela embalin, yani onlar Allah için severler. Min gayr bir akraba bağı yok, vela embalin, ticaret bağı yok. Yete'a tauneha. Fawallahi inne ucuğu humle nur ve innehum ala nur. Onlar yüzleri nur gibidir diyor. Parlarlar. İda kafenaz. Kıyamet günü korkunç o mahşerin dehşetinden korkmazlar velayhasını iza hazinen naz insanlar mahzun olduklarında onlar mahzun olmazlar Allah bizi onlardan eylesin ve hazil ela evliya Allah la alem ve Allah'ın velilerine korku ve hüzün yoktur diyor ayet-i kerime ne acayip bir şey Allah için sevmek Allah için birbirini seveceksin din kardeşinin iyiliğini isteyeceksin sahabe dediğimiz ve surun alaen Kur'an onları meth ediyor onlar diyor kendisinin ihtiyacı var yemek yiyecek komşusu çalı çalı diyor ki ben açım diyor bana yardımcı ol ne demek diyor ya ben de açım ama ne yapsak ben açlığa sabrederim ama o sabredemeyebilir ola ki alıyor ona veriyor ona veriyor ayet söylüyor bunu ve ala kendilerine tercih ederler o levkane bihim kendisi aç ona yediriyor işte Osmanlı bir tane fakir bırakmadı yetim bırakmadı bu sevgiden kaynaklanır Müslüman en iyisine layık diye meş'un bir söz vardır. Reddederiz, simsiyah kalemde sileriz. Biz bundan nefret ederiz. Sevdiğimiz Müslümanların hepsi en iyisine layık. Paylaşmayı bilmemiz lazım. Paylaşmak. Ebu Derdar radıyallahu anh kalli resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mâ talâti şemsu ve lâ gârabet Alâ haddin bâden nebiyyin vel mursenin eftelâ min ebi bekâr Güneş ne doğmuştur ne de batmıştır peygamberlerden sonra Nebi-i Resullerden sonra en kıymetli Ebu Bekir Sıddık Radiyalan Efendimiz Ahmet bin Hanber'in müslediğinde Ebu Bekir Sıddık bütün malını verdi infak etti Fakir yetim muhtaçları sevindirmek için elinden geleni yaptı Hazreti Ömer Efendimizin oğlu Radiyalan Her şeyin bir paslanması vardır Paslanır efendim yosunlanır Demir paslanıyor. Kalbin cilası, o pasının giderilmesi, parlaması, sakale cila, parlama, zikrullah. Bir kuyunun suyu durdukça yosun bağlar. Kovayla çektikçe, zikir, kalp, kalp durdukça yosun bağlar. Zikrullah, la ilahe illallah, parlamaya başlar. Kapalı bir oda gibidir pencere yoksa duvar örülmüşse ama duvarı açtın mı dışarıdaki hava ve ışık gelir oraya iş ilahi nur dolar. Ammen şeyin en ce man min Allah'ın zikri kişiyi en çok kurtaracak olandır. Velal fi sebillah. Allah da cihat zikrin kazandırdığını kazandıramıyor. Gafletle cihat edersin, içine öldüğünü, öldürdüğünü bilmezsin. E, kaybettirebilir de. Ancak wal-jihadu illa en yadır bir hatta yan Allah yon cihad ediyor canını veriyor şehit oluyor onun mertebesine hiçbir şey ulaşamaz o ayrı in Abdullah bin Mesud radıyallahu anh sallallahu aleyhi ya Resulallah keyfe takûlû fi râjûlun ve bir insan bir insanı seviyor. Mesela ben kalben şimdi ebekir siddiki sahabe efendilerimizi, alimleri, velileri, Allah dostlarını, Rabbimize vasıl olmuş olsam bir insan seviyorum. Diyor ki bu hadisi şerif. Bir insan bir kavme ulaşmamış ama o büyükleri, o Allah dostlarını seviyor. Fakat Rasulullah'a el maru'ma man hab kişi sevdiğiyle beraberdir. Bu hadisi şerifi, Resulullah Efendimiz bildi. Bu Buhari'de bu hadis şerif. 5. 17. hadis. Üç gün bayram ettiler. Çünkü dediler ki ya Resulallah biz ibadet u taat ediyoruz. Seni seviyoruz ama ahirette derecemiz aynı olmayacak. Ne yapacağız biz? Yani hatta Sevban radıyallahu anh efendimiz bir gün yüzü sarardı dedi ya Resulallah. Peygamber sallallahu sellem, ne oldu ya Sevban? Yüzün sararmış dedi. E, dedi ki ya Resulallah dünyada seni görüyorum ama ahirette yanında olamayacağım. Sen peygambersin derecen yüksek. Ne yapacağım ben orada? E, efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki elmer umamına kişi sevdiğiyle beraberdir. E, seni seviyorum ya Resulallah. Ey izen dedi yani. O zaman sevdiğiyle kişi beraber oluyor. Çok sevindiler. Bizi demek ki ahirette o güzel mertebelere ve şuda. peygamberler, sıddıklar, şehitlerle beraber olmanın sevgidir. Dinde samimi olmak lazım. Sevgi de samimi. Hem Müslümanı seveceksin hem ihanet edeceksin. Hem din kardeşini seveceksin hem ona tuzak kuracaksın. Malını derdes edeceksin. Namusunu göz dikeceksin. Olmadı. Kâdâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnnallâhı Allah eheb-i abden. Allah bir kulunu severse, de acıbile Cebrail Aleyhisselam'ı çağırır. Cebrail Aleyhisselam Rabbimizi görmez. Bunların, bu ifadedir bu. Yani Mevla hale gel bakalım, git bakalım, şunu yap, bu, bu şekilde değildir. Anlatıldığı gibi değildir. Rabbimiz Celle Celaluhu zaman ve mekan böyle git gel, bunu yap. Cebrail Aleyhisselam Rabbimizi hiç görmemiştir. Cebrail Aleyhisselam'ı çağırır. İnni huhibu filane, falancayı seviyorum. Biz nasıl ki Kur'an'dan Rabbimizin hükümlerini öğreniyoruz ama Allah'ı görmüyoruz Cebrail aleyhisselam da Rabbimizin hükümlerini öğreniyor Allah'ı görmesi şart değil zaten görmüyor Ben filancayı seviyorum Ahmet'in oğlu Mehmet'i seviyorum Sen de onu sev o da onu sever Göktekiler der ki Rabbimiz ne buyurdu Allah Abdullah'ın oğlu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyor O zaman biz de sevelim bütün gök ehli sever Mevla buyurur ki benim kimi sevdiğimi öğrendiniz. Evet zümme yudahu lehu'l kabul fil ardi Mevla. Yeryüzündeki bütün canlılar, balıklar, dağlar, taşlar. Resulullah Efendimiz buyurdu ki Mekke'de ben öyle taşlar biliyorum ki bana selam veriyorlar. Allah dostları velilere bakıyoruz. Yani ya Malik bin dinar balıklara. Ey balıklar benim dinarım yok gemiye bindik param yok dedi. Birisi gelmiş çalmış. Balıklar ağızlarından dinar getirdiler. Al dediler al. Balık lafanlar mı anlatır. Mevla severse balıklara da laf da hepsi anlatır. Kainatın sahibi Allah. İşte hadis-i şerif, e, mühim bir hadistir bu. İzabı da odabden Allah bir kulunu sevmezse Cebrail Aleyhisselam ben filancayı gazap ediyorum. Sen de ona gazap et. Tamam ya Rabbi. Bütün gök ehli bunu duyar. Bütün gök ehli ona lanet ederler. Fe yubudunuhu summe tudu lehu'l fi'l ard. yeryüzündeki bütün mevcudat da ona buuz eder. Lanet olsun Firavun'a der vesaire. Mevla sevdiğini de Allah Celle Celaluhu rahmet eylesin şefaatine nail eylesin Ebbeke Sıddık'a Hazreti Ömer, e, Hazreti Osman'a Hazreti Ali'ye o büyüklere Şimdi burada anlatılan rivayetlerde ebdaller vardır Rabbimizin seçtiği kullar vardır 1, 3, 5, 7, 40, 70, 400, 700'ler vardır bu hususta çok hadisi şerifler rivayet edilmiş. Birkaç tanesi de burada gelecek. Ebled el yekunun bir şam diyor. O 40 ebdeller olur. Ebdal bedel demektir. Yani 1-3-5-7'de olmuyor ama 40'larda oluyor mesela 30'larda 40'larda 400'lerde 700'lerde 400'den biri vefat ederse 700'den birisi geliyor. 40'lardan biri vefat ederse o 400'lerden birisi geliyor. Bu şekilde yerlerine dolduruyorlar ama 1-3-5'lerde yani o en büyük tepedeki en büyük veliler Allah'ın böyle seçkin kulları var. Peki bu şekilde çok rivayetler bulunmaktadır. Lakin bu hususta mesela İbnü'l-Hacer el-Heytemi el-Fetava isimli eserinde ebdal e, denilen veliler birçok rivayet vardır, bulunmaktadır. Bunlardan bazıları sahih derecesinde e, rivayetler var. E, kutup tabirleri bazı eserlerde vardır. E, böyle olmasına rağmen İbnü't-Teymiyye bu Selevi Vahhabi yapısı, bu İbnü't-Teymiyye heykellerini menhec edinirler. Ulemanın ekserisi de buna reddiyeler yazmıştır. Yani eli sünnete uygun konuşmuyorsun diye Mesela şöyle bir ifadesi var Ebdel lafzı diyor Ne sahih rivayette ne zayıf hiçbir rivayette bulunmamaktadır Şimdi okuyacağız Yani ne kadar ciddi rivayetler var bu hususta İçin çok acısı Mesela bu akım Ahmet bin Hanbel'in e, biz e, yolundayız derler e, Ne zayıf rivayet var diyor Ne de efendim sahih bir rivayet bulunmamaktadır Bu beyan çok talihsiz beyan olmaktadır ee, bunun inkar edilmesi e, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde bu hususta çok rivayetler var e, Ahmet bin Hanbel'e yani e, sen e, olmayan hadisleri yazdın diye haşa yalancısın demeye getiriyor e, Hem üstadım diyorsun hem yalancısın diyorsun e, Büyük bir tezat bu Ahmet bin Hanbel var diyor ondan sonra ben onun yolundayım diyor yok diyor falan Halbuki burada ben görmedim böyle bir rivayeti bilemiyorum desen Kurtarır ancak böyle bir durum var. Yani e, bu kargaşa nereden çıkıyor dediğimiz zaman din adına bazen e, farkında olmadan veya bilerek veya müsteşiklerin e, işte görüşleriyle Golceyir gibi buna benzer e, batıl oryantal dediğimiz müsteşliklerin görüşleriyle güzel dinimizi bozmaya kasıtlı çalışanlar oluyor. Mesela burada bir rivayet arz edelim. Lâ yezal 40 رجل من أمتي قلوبهم على قلب Ümmetimden 40 daim olur diyor. Onların kalpleri İbrahim Aleyhisselam gibi halis. Anel-ardı <gülüyor> yukalihim ebdal İnnehum lem yedrikuhuha bisalâ vel Onlar namaz oruç evet kılarlar ama eee bir sadaka. Onların ulaştıkları ya Resulullah febim edreku? Yani bu makama öyle ulaşırlar. Bir Bisaha bir cömert an nasîhal müş Müslümanlara nasihat ederler. Yine efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın müstediğinde gibi Buhari bu. Ee, mesela innehu kad kana sizden evvelki toplumlarda ilham. Kendilerine ilham olan insanlar vardır. İlham. İlham var ve innehu kana fi fi benim ümmetimden olsa. Fe inne Ömer bin Hattab. Ömer bin Hattab. İşte kendilerine ilham olan. Bu nerede geçiyor? Buhari. Sayı Buhari'de 3486. hadis. Yine burada Bukhari'den yine rivayet ediyoruz. Hazreti Musa bin Sa'd, قال sallallahu aleyhi ve sellem, "Hel tunserun ve turzaqun illa bi Siz e, nimetlenirsiniz, Allah'ın yardımını görürsünüz, zayıflarınız, acizleriniz, muhtaçlarınız. Ya burada dikkat ederek bu hadisi şerifi şöyle e, dikkatinizi vererek dinlemenizi arz ederim. Kıyamete yakın Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle alakalı rivayet edilen bir Hadi sizler Ebû Davud'ta rivayet edildi diyor 4286. Ümmü Seleme Resulullah'ımızın eşi, annemiz. zevc nebî sallallahu aleyhi ve sellem. Kâl Rasûlullah sallallahu aleyhi ve halife. Halife, edecek Mekke'de feyahrucu raculun min ehli'l-Medîne, Medîne-i de haribin ilâ Mekke. Medîne-i Münavvere'de olan bir benim neslimden Seyyid buyuruyor Resulullah Efendimiz Kabe'ye gidecek. Feyetîhünâsü min ehli Mekke ve yukhricûnâ ve vekârûn." Yani Mekke'li halkı o Seyyid'in etrafında toplanacaklar o halbuki istemiyor. Yani etrafında toplanmayın ee, çünkü feyubayyonahu beyler rukni bel makam kabe-i muazzamanın hacir lesvedin tam karşısında makamı İbrahim'in önünde hacir lesvedle makamı İbrahim'in önünde kendisi istemiyor. Bütün halk o kargaşadan dolayı diyecekler ki ya biz senin etrafında toplanalım şu kargaşayı bir bastıralım. Yani düzen kalmadı, perişan olduk diye böyle bir durum olacak. Vay basu ilahi feyasu bihimul beyda. Bu e, Orta Doğu'dan bir e, grup çıkacak. Yani bunlar kötü insanlar, bahi insanlar. Vay efendim siz orada nasıl bir oluşum içerisindesiniz e, diye onlara savaş ilan edecekler. Onlar da yolda gelirken beyba dediğimiz Mekke-Medine arasındaki bölge yerin dibine batacak. O azgın yapı. Efendim, Mehdi Aleyhisselam'a karşı çıkanlar batacaklar. Ya Resulallah, fekefe bimen kendi kariher. Peki orada olan halk yani günahsız insanlar, orada neticede insanlar var. E, o kötüler battı, iyiler de battı. Onların durumu yoksa bu biin velakin yubasuna yaumel kı Yani Allah hepsini batıracak ama iyiler niyetine göre dirilecek kötüler cehenneme gidecek. Ve idar annas zalik şam. Şam ebdalleri. Ebdal geçiyor burada. Ebu Davut'ta az önce kaynağını verdik. Ve asaybi ehlil Irak Irak ehlinin ileri gelenler fe yubayyonehu beynar rükle vel Oradaki bütün ortadoğunun tamamı Biat edecekler Ve Mehdi Aleyhisselam'ın Zuhuru bu şekilde olacak Yani Mehdi Aleyhisselam ben Mehdiyim Demeyecek Medine'deki e, Kargaşadan dolayı Mekke'ye gidecek Kabe-i Muazzama'da Oradaki insanlar Sana biat edeceğiz diyecekler o Kabul etmeyecek fakat insanlar Etrafında büyük bir kitle haline gelecek Geldiklerinde de bu Orta Doğu'daki azgın bir yapı işte ne zaman Allah Cellece akıbetimizi hayr eylesin. Onu öldürmeye kalkışacaklar, savaş etmeye kalkışacaklar. Allah o kavmi yerin dibine batıracak. Ha o zaman diyecekler ki Aa, bahsedilen hadis-i şerif şu anda biz nasıl ki duyduk bunu. Bahsedilen kişi sen oluyorsun ha o zaman Mehdi sensin. O zaman Mehdi olduğunu duyacak. Şimdi adam da önüne gelen ben Mehdi'yim diye ortaya çıkıyor. <gülüyor> ya Mehdi ortaya çıkmayacak ki böyle. Yani ben Mehdi'yim demeyecek ki. ya Biraz bir şeyler yani Mehdi'likle alakalı da meseleyi de bilmek lazım. Ee, onun için yani Mehdi ortaya çıkmaz. Kendi kendine böyle Mehdi'yim demez. E diyorsa değil demek ki. E değil. Yani boşuna ki kimse kimseyi kandırmasın. E güzel dinimizi doğru anlayalım, doğru yaşayalım. Me, hadis ortadadır. Ben yorum yapmadan hadisi şerifini aslında ortaya koydum. Ve Mehdi Aleyhisselam'ın bütün Orta Doğu'daki, Şam'daki, Irak'taki, oradaki ileri gelen Müslümanlar onun yanına gidip ona biat edecekler. Bir de her yüz senede bir Rabbimiz Celle Celaluhu'nun veli kulları, alimler bulunacak. Böyle bir rivayet sürekli söylenir. Bu da hakim Tirmiz'de rivayeti. Kâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fî kulli kârn min ümmetî es-sâbikûn. Ümmetimin her yüz senede bir onlara... Ee, hayırlı amellerde öncülük yapan, onları güzel dinimizin asli halini ortaya koyan büyük alimler, veliler, i̇mam Rabbani'ler gibi, Mevlana Halid Ziyauddinler gibi böyle büyük alimler ara ara dönem dönem Mevla 100 senede bir gönderir ve dini bin İslami asli halinde anlaşılır hale Mevla o dostları hürmetine getirir. 63. ayet. Elledi <gülüyor> naamenu, onlar iman ettiler ve <gülüyor> haramlardan sakınırlar buyuruyor. Haramlardan sakınırlar. İman hata kabul etmez. Amellerdeki yanlış veya da günahlar kişi yaptığı bir günahı haram olduğunu bildiği halde bir haram işledi. Bir naam harama baktı, müzik dinledi. Estağfurullah ben ne yapıyorum? Haram olduğunu kabul ediyor. Veya Allah'ım bize zina için hadis-i gelecek. İman ediyor Allah'a meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete. İman hususunda bir hata yapmıyor. Ancak ameli salihetteki hataları. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki ve ve ve bir insan zina ederken iman onu ondan engeller ama zina fiiline baş başa kaldığında İman askıya alınır çünkü iman sana onu yaptırmaması lazım. Yani vakar rahi lelukumul kufra isyan iman seni küfür isyan günahı nefret ettirir yapma yapmazsın inniya kafulla Allah'tan korkarım dersin Allah'tan korkarım Yunus, Yusuf aleyhisselam hikaye olarak anlatılmaz Yusuf aleyhisselam bir odada efendim o Süleyha ile baş başa onu gören on o, o iki kişisinden başka kimse yok. Fakat 7 kat semavdaki melekler kainatın sahibi Allah ne kadar tek başına olduğunu da efendim bilsen senin yanındaki melekler, 7 kat sema melekleri kainatın sahibi bütün görüntüler, kontroller, kameralar açık. Orada tek başlarına oldukları halde bütün ayrıntıları Kur'an haber veriyor. Bunları kim gördü? Melekler. Kainatın sahibi Allah hiçbir şey gizleyemez. İnsan zannediyor ki kimse görmeden bunlar oluyor. Yedi kat semayı görüyor. Melekler görüyor, binlerce şahitler görüyor. Yani Kabil dediğimiz Habil'i katlettiğinde, öldürdüğünde, katil olduğunda dünyada kimse yoktu. Onu gören de yoktu. Onun katil olduğunu bilen de yoktu. Ve gizlice Habil'i gömdüğü halde kıyamete kadar katil olduğunu, Kabil'in katil olduğunu söyleyip duruyoruz. Nereden biliyoruz? Kainat onu gördü. Kainattaki bütün şahitler onu gördü. Yevme izin tuhaddisü ehbâraha. Bu kainat... Her bir zerresiyle taşıyla toprayla gökteki bütün mevcudatıyla şahitleri var kameraları var takip ediliyor hadis-i ne diyor bir insan zina etse iman askıya alınır ve mümin yapamaz ve la yeşrebul ham içki heine yeşreb tam içki içme anında ve mümin iman ile yapamaz bunu iman askıya alınıyor gavur olmuyor ama askıya o haliyle ölse ulema bunu bayağı tartışıyor yani o haram üzerine ölmesi durumunda iman askıda. İman seni dur, yapma bunu. Velaye esrikü hine yasrik hırsızlık yaptığında o mümin mümin olarak yapamaz. Velayten te minuhbeten yer <gülüyor> İnsanlardan malını kaçırıyor. Yağma yapıyor. Bu insanların malını nasıl kaçırabilirsin? Nasıl alabilirsin? Sana ait değil bu. Sana o makamı vermiş, o yetkiyi vermişler. Sen orada zulmü Milletin malını derdes ediyorsun. Zimmetine geçiriyorsun. Bunu yapmaya ne hakkın var? Yani insanların gözü önünde insanların malını alıyor ve o mümin iman ehli bunu yapamaz. Yapamaz. İmanın varsa bunları yapamazsın. Kadresullah sallallahu aleyhi ve sellem men adali veligem fekadadantu bilhar kim benim dostuma düşman olursa ben ona savaş ilan ederim. O ma taqarrab ilayya ya abdi bi şeyin ihab ilayma iftaras tu kıldıklarımda kulum bana yaklaşır. Kulum bana yaklaşmaya devam eder. Nafilelerle, evvabin, işrak, kuşluk, teheccüd, nafile ibadetler. Ben onu severim. Ben kulumu sevdiğim zaman onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Ve inselenin atı benden ne isterse verir, velin istiazini bana sığınırsa ben kulumu himayeme alırım. 64. ayet Lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahirah. Lehum o benim veli kullarım için vardır. Sadece onlara mahsustur el buçra müjde fil hayatı dünya dünya hayatında ve fil ahire ahirette la tebdileli kelimatillah Allah'ın Celle Celaluhu'nun kelimelerinde hükümlerinde hiçbir değiştirme olmaz olamaz zalike vel fevzul azim en büyük kurtuluş bu en büyük kurtuluş bu dünyada istediğin gibi hayat sürersin ama sonsuz ahiret gitmiş sonsuz ahiret dediğimiz aynı hayat Annedeki bir insanın eli ayağı gözü kulağı nasıl ki orada canlı dünya anneye göre daha gerçek vallahi ahiret dünyadan daha gerçek dünyayı ulama gerçek bu işi anlayanlar anneye benzetti annedeki emanet edilen bebeğin durumu gibi sıkışmış kalmışız burada nefes almakla uğraşıyorsun yemek yemekle uğraşıyorsun midenle uğraşıyorsun hastalıklar sıkıntıdır sıkışmışız kalmışız burada Ahiret dediğimiz öyle değil, sonsuz ahiret, sonsuz nimet. Ancak Allah Celle Celaluhu'na karşı çıktın mı, ona had e, bilmeden baş kaldırdın mı, sonsuz açlık, susuzluk. İşte benim kullarım, benim dediğimi yapanlar onlara dünyada ve ahirette müjdeler vardır. Benim hükmüm değişmez, en büyük kurtuluş budur buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Abdurrahman bin Auftan gelen bir rivayet. Kaldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu fil cenne. Resulullah bilgi ki cennettedir. Ve Amar fil cenne. Hazreti Ömer cennettedir. Ve Osman fil cenne. Ve Ali fil cenne. Ve Talha fil cenne. Ve Zübeyir fil cenne. Abdurrahman bin Auf fil cenne. Saad fil cenne. Sa'id fil, fil cenne. Ebu Ubeyde bin Cerrah. Radıyallahu anh mecmen haz haziratı fil cenne. Cennetliktir diye Resulullah müjdeledi. Ana اولu men teşku ilk yeryüzü dümdüz böyle kıyamet depremleri dağlar yerinden sökülecek yeryüzünde ilk kabri açılıp dirilecek benim sonra Ebübekr sızdık. sonra Hazreti Ömer sünne atehli bakiyye sonra cenneti bakiyye fe yokşaruna ma'i benimle beraber haş olunacaklar sünne entaziru ehli Mekke hatta okhşada beyne'l haramayn sonra Mekke ehli yani e, cenneti mualla, onlar da onları da bekleyeceğim ve iki haremin arasında haşr Bu tirmizde bu hadis şerif, aleyhissalat vesselam efendimiz. Men matabil haramey bu ise aminey. Mekke'den Medine'de e, vefat eden peygamberlere yakın. Mesela bir bölgede e, bir alimin bir velinin, mesela İstanbul'da e, Ebayübelen Belensari var. Burada defin hususunda bir nimet var güzellik oluyor. Fatıma <fântâ> bir Latı Mini bendendir benden bir parçadır Femen Alda beni Alda beni Yani ona kızan bana kızmıştır Ona darılan bana darılmıştır Fatımı tuzzahra aradıyalan Yani bunu derken mesela alimlerden bir tanesi ben medine nimine böyle defin olayım bu hadisi gördü. Baktı ki mana aleminden perdeler kalktı. E, dünyanın başka yerindeki iyiler oraya naklediliyor. Oradaki kötüler ise e, Ebu Cehil de orada öldü şimdilik yani. Orada ölmek e, herkes mutlak olarak değildir. El Hasan ve Hüseyin seyyide şebabi ehlil cenne. Hasan ve Hüseyin cennetin efendileridir. Yiğit, gençleridir. İnşallah görenlerden oluruz. Ya radıyallahu anhuma. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin burada efendim görülüyor. Hayr-ül cennetlerin ahiretin en hayırlıları Meryem binti İmran ve Hayr-ül Nisaiha Hatice. Evet yani dünyanın en hayırlısı Meryem binti İmran İsa Aleyhisselam'ın annesi ve e, Hatice annemiz. Kefadli Serid yine Ayşe Sıddık'a annemiz. Ayşe Sıddık'a'nın üstünlüğü Serid ala sayrı tam. Ta bu etli yapılan bir yemektir bu. Bu yemeğin üstünlüğü ne kadarsa diğer yemeklere göre üstünlük Fatice, e, Ayşe Sıddık'a, Fadlı Ayşe, Ayşe'nin üstünlüğü e, Selid'in diğer yemeklere üstünlüğü gibidir. Yani en hayırlı e, hanım sahabe annemiz radiyallahu mecmain, Hatice annemiz, Meryem annemiz, Ayşe Sıddık'a annemiz, e, Şia mesela Ayşe annemize çok kötü laflar söyler. Halbuki Nur suresinde onun iffetli olduğunu söyler. Ee, ama dünya öyle acayip ki etme bulma dünyası Hazreti Ömer'e öbek ısızlıkı hakaret edenler Ulemanın kanı zehirlidir Allah'ın velilerin kanları zehirlidir Çarpıyor yani Madem iftira ediyorsun kendisi o iftirada bu sefer boğuluyor İnnel cenneteştâku ila Telas Ali, Ammar ve Selman Cennet diyor bunlara aşık diyor ya Hazreti Ali'ye, Hazreti Ammar'a, Hazreti Selman'ı Farisi'ye Tirmizde rivayet edilmiş neler var La tesibbe eshabı, eshabıma sövmeyin. Ve levennâ hadekum enfekan misle uhud, uhud dağı kadar infakta bulunursanız dahi, onların bir mut, yani üç kilosuna, bir dağla, iki, bir kilo aynı mı, yarısına bile ulaşamazsınız. Eshabı kenducum febiye yıktedeytum, ihtedeytum. Ashabım yıldız gibidir, hangisine uysanız, cenneti bulursunuz. Biz... Allah Celle Celaluhu'nun gönderdiği ilahi kitap Kur'an ve onu bize açıklayan Efendimiz ve Vesselam. Peki Kur'an ve sünneti biz nasıl anlayacağız? İşte müştehit ulemaya varmadan sahabe bunu uygulama sahasına koydu. <gülüyor> sahabe gibi inanırsanız, peki onu kim gördü? İşte o zamanki İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafi'ler o zamanı böyle gördüler. Ha görünce demek ki ayetten, hadisten... Saben uygulamasına bakınca din böyle anlaşılıyor diye din böyle tamamlan. İşte buna ehli sünnet denildi. Yani doğru anlama şekli budur. Şimdi eee Mevla Celle Celaluhu hastalık verdi. Bu hastalıklarında dünyada çeşitli efendim çiçeklerden ve senebatatlardan ilaçlarını yani kullu devamı, Her hastalığa bir de. Ya efendim ben hiçbir e, hastalık teşhisine bakmayacağım. Bu tabiattan e, ilaç bulacağım. E, buyurun bu. Bulabilir misin? Nasıl bulacaksın yani? Hastalık ne? Bunun e, efendim, hangi ilaç hangi otlar tedavi ediyor hangi karışım bu şimdi bunun anlaşılması için bir laboratuvarda çalışmak gerekiyor işte bunu yapanlar sahabe efendilerimiz bunu yapan müştehit ulama bizim bugün yapacağımız ona bakmak ama şimdi adam onları reddediyor ben bulacağım diyor bulamazsın modernist olursun deist olursun oryantal olursun ve ondan sonra Kur'an'ı yun olursun yani haktan efendim Olaykenize dalalete dalaleti alır bilhuda hidayet ise da. Femaara bir hat ticareti bu kar etmez. O merkezini muhtedin hidayet yolunda olmadan ahirete gider. Onun için bizim ölçümüz Kur'an ve Sünnet. Kur'an ve Sünneti ortaya koyan sahabe esabi kenucum. Onlar yıldız. Ona bakacaksın. Onu anlaşılır hale getiren müctehit ulama, imam azamlar, imamü's-sahabah Ahmed bin Hamd, imam Malikler burada ittifak ediyor. Ondan sonra müştehitler yok mu? On binlerce müştehit var. Ama onların da iştahı yani evet benim dediğim de bu. Yani bir insan bir hastalığı teşhis edince ne oluyor? Evet benim de teşhisim bu hastalık doğru. İlaç evet bunu tedavi etiyor. On binlerce doktor da aynı şey üzerinde doğru doğrudur. Birisi de çıkıyor hayır böyle olmaz diyor. E ne olacak peki? Bir teşhis yapıyor hiç alakası yok. Bir ilaç yazıyor hastayı öldürüyor. Heh. İşte ehl-i sünnetin dışına çıkmak bu oluyor. Yani basit misallerle izah etmeye çalışıyorum. Ubade bin Samit radıyallahu <gülüyor> aleyhi Men ehabbel lika allaha ehabbel Allah'a kavuşmayı isteyen Allah da ister. Ve men kere lika kere lika Ölmek istemeyen Allah da istemez. Ayşe annemiz dedi ki ya Resulallah. Yani biz ölmekten korkuyoruz. Yani ölmek yani ölmek insan nasıl olacak? Yani bu, bunun manası ne? Neyse zaten bu, bu değil mesele. Mesele ölmek veyahut Allah'a kavuşmaktan anlaşılan bu değil ya. Ve lakinnel mu'min izah kadar el mevut bu şirebi rıdvanillahi ve keramet. Ölüm anındaki bir iman ehline... ...Cebrail aleyhisselam kanadını açar... ...senin gideceğin yer cennet burası... ...oradaki köşkte... Aa, ...o zaman... Kaddimuni, kaddimuni ...götürün beni ne kadar güzel... ...onun istediği en güzel gitmek olur o zaman... ...o biz çerçöpte yaşıyormuşuz yüzeye bak... ...mevla da onu gel kolum der... ...Allah sonra nefeste iman nasip eylesin... Kafir ise kanadını açar sol kanadı Allah alem efendim gideceğin yer burası ateşler demirler efendim açlık susuzluk aman Allahım efendim ve innel kafiri ida bu şir abi azab Allah'ın azabı gösterir ona felsecün ile o zaman ölmek istemez mevlatala da efendim onu istemez onu istemez ama ölmekten ki kela Bel diyor sizin kalbinizdeki günah kirleri buluştuğu zaman kellehiza belati terak canınız boğazınıza gelinceye kadar istediğinizi yaparsınız ama vakilen ran canınız boğazınıza gelecek sikeze kim hayat verecek istediğimi yaparım diyor ha, tamam bildik canınız boğazınıza geldi kim hayat verecek kim sizin hayatınızı devam ettirecek o zaman azrail aleyhisselam melekül mevt ruhunu alıyor bitti Hazarî el-Kudrîdan bir hadisi şerif semaonun söyler. "İsa raaحدكم rüya, yipbuh. Kişi güzel bir rüya gördüğü zaman, fi inna mahim min Allah'tandır. Feliyahmedillah, Allah hamdetsin. Veliya hadis bir ya onu anlatsın ya şöyle güzel rüya gördüm. Elhamdillah, kabeyi gördük falan. İsa raağa değil, zâlkin vay çok kötü bir rüya gördü. Fe innema yemine şeytandandır o. Fe le isteaz Şerinden Allah'a sığınsın. Ve la yezkür haliye hadin fe inna Kimseye de anlatmasın. Euzubillahimineşşeytaniracim desin. Böyle tüh tüh diye böyle bir nefes e, vermesi e, bahsedilir. Euzubillahimineşşeytaniracim. Estakum ya estakum hadisen. bu Davut'ta bu hadis-i şerif. Rüyası doğru olanın. Rüya görüyor çıkıyor oluyor. Yani güzel bir şey görüyor. Ve Allah Allah bakıyor aynısı oluyor. O zaman sözü de doğrudur bu kişinin diyor. Yani rüyası doğru olanın kendisinin doğruluğu ortaya çıkar. Yani %100 budur değil, bu bir tespittir. Ee, efendim istidraç da bazen olabiliyor, dikkat etmek lazım. Ee, keşefe Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme es sitare fi maradihi ve sufuf halfe ebbekir. Ebbe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evinden geldi ve... E, saflar tutulmuş, ebek ısıldıkm peşinde namaz kıldı. Ey Yuhannaş, inne bu ve iller üyesalih yarahal müstim Müslim halahu. Yani size daha peygamberlikten gelecek bir vahiy kalmadı, son günleriydi. Son günleriydi, ebek ısıldıkm peşinde de namaz kıldı. Salih rüyalar, salih mesela bazı büyük Allah dostları rüyasında şöyle olacak diyor, söylüyor ve insanlarda tedbirini alıyorlar vesaire. Ee, şimdi rüya mümin müminin rüyası kelamun yukellimu bihil abdü rabbuhu fil menam. Ruhlar yeseluneke ruh sana ruhu soruyor kulu ruh min emri rabbi ruh Allah'ın emridir onun tasarrufudur. Yani bir kamil müminin rüyası Allah'ın celle celaluhu'nun kuluyla konuşmasıdır. Orada madde müddet yok. Bir anda dünyayı dolaşıyorsun. Nerelere gidiliyor? Ha burada Mevla celle celaluhu Kamil bir iman ehline Bir nevi ahiret ehvaliyle alakalı Bir hazırlık olmuş oluyor Böyle bir mesele var Anlatılıyor hadisi şeriflerde Onun için güzel bir rüya Görüldüğü zaman ehline Anlatmak lazım kötü bir rüyayı da Anlatmamak gerekir Her önüne gelene rüya anlatmamak Lazım tabir neyle Olursa o tarafa doğru gider Efendim kuşun ayağına bağlanmış bir Mektup gibidir O nereye bırakılırsa o tarafa doğru gider. Onun için hayra yormak lazım. Allah mübarek etsin demek lazım. İlla tevilinde istememek lazım. Şart değildir. Allah mübarek etsin demek yeterlidir. O vesileyle Rabbim Celle Celaluhu ömür sermayesini güzel kullanıp son nefeste iman cennetin cemalini nasip eylesin. Amin. Sübhane Rabbiyel. Ali ve ha ve elhamdülillah <gülüyor> lihaza ma de levlan hedanallah ve salatu ve Allah rəsulüna Muhammedin ve Ali ve Safi Ejman Yarabı rızana muvafik bir hayat son nefeste iman cennetin nezamı ile müşerref elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı rıza'na muvafık kullanıp son nefeste iman, cennetinle müşerref eyle ya Rabb. Ya Rabbi velâlim cümle günahlarımızı affeyle. Haramlara, günahlara, fıskı fuzurlara, içkidir, kumardır, faizdir, zinadır. Bütün haramlardan muhafaza eyle. Ahirete pişman olacak işlerden bizleri koru, muhafaza eyle. Aileye, âlimize, çolumuza, çocuğumuza, selamet, ülkemize, İslam alemine huzur, selametler nasip eyle ya Rab. Ya Rabbi bizleri bu dualara amin diyenlerin hayal edemeyecekleri güzellikler, huzurlar, selametler, mutluluklar. Ya Rabbi tahmin emcikler başarılar selametler lutfü ile ikram ile ve ve Ali ve Rabbil